sure yürüdüler Mekke'den Medine'ye Medine'ye ayet, ayet ayet sure sure sure sure yürüdüler Mekke'den Medine'ye Diler gün oldu mağaraya mağaraya Kettiler örümce Ağını ağını ağını Pekiştirdi bir gecede yıllık bir bir kerede bir kerede Bıraktı sıcak yumurtasın yumurtası İnatsızlar sebepsizler sedepsizler Gelip gelip döndüler ey döndüler ey döndüler Gelip gelip döndüler Göremediler sezemediler işitemediler, İşitmediler Göremediler sezemediler işitemediler, İşitmediler Onlar sahip ayet ayet Sure sure sure sure dalda çölde, dalda çölde Ömer de gün ışığında, ışığında Kılıcını kuşanarak, kuşanar, Yayını gelerek, hey gelerek, hey gelerek Bütün gerginiyle. yatan Yatansa Ali'ydi yatağında, yatağında Ölümünü komşu gibi konuklayan, konuklayan Kardeş oğul baba, ana baba haber bir yana bir yana ata yapıştırarak yüreklerine çölün taşlarını Taşlarını, yapıştırarak yüreklerine çölün taşlarını taşlarını yeni bir şirin yürüşün yer sarsan gök titreten titreten yürek yumuşatan yumuşatan arşıyla gün doğdu üstümüze üstümüze üstümüze üstümüze hay doğdu ufuktan hey yükselen hey hep parlayan hep parlayan ufuktan hey yükselen hey eden he parlayan